Alhamdulillah Rabbil Alamin, ve laqabetül Muttaqin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad icametinizi rasulun min anfusikum kıyın. Allah, sizinle harisun aleykum sizinle kıyın. Allah, sizinle kıyın. Allah, sizinle kıyın. Allah, sizinle عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن سيد ولد آدم ولا فخر الحديث صدق رسول الله فيما قال ونفتقى حبيب الله الملك العزيز المتعله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 vaazun nasihate bu yolla manevi sahiplere şiddetle ihtiyacı var muhterem ünliler 200 sene kadar evvel yazılmış el yazması bir eser mahtutattan diyoruz ona Osmanlı tabiriyle Konya'mızın merkezinde 18 peygamber kazalarında 4 nebi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 Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz ve ümitliyiz Müslümanlar. Ümitliyiz inşallahü teala. Öyle bir iyi günü görmeden ölmeyeceğiz Konyalılar. Evet. Mekke-i Mükerreme'de doğuş günleri, ben onun üzerinde durmayacağım. Çünkü Konyamızdan Mevlid-i Şerifler tertip edilecek, Fahri Kainat'ın,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 Paçası, çamurlu, ağzından korkunç kokular gelen bir şebeke. Aşk eri Mevlana'mız öyle diyor. Rabbim şefaatine nail kıl. Yekdehân kâhem ve pehnâî felek, tâbîgûyem vasfâân reşki-i melek. Kâinatın genişliğinde bir ağız isterim ki, meleklerin kıskandığı o büyük mürşitten, Yüce nebiden söz açayım diyor.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 Peygamberimiz Efşan Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin fazail ve kemalet kemalatından söz açmak deyince Kahire ulemasından ve velilerinden ve 15 sene Mekke-i Mükerreme'de mücavir kalmış. Evet, muhterem sunmalar Ömerü'nül Farıl diye bir zat. Kütüphanemizde külliyatı var. Külliyatı var kendisinin. Bütün bu külliyatın sanki bel kemiğini teşkil eden bir beyti, muhterem müslümanlar bir beyti Peygamber Efendimiz Hazretleri için şöyle diyor bakınız. Ve ala tefennuni wasfihi bi husnihi yefna'z zamanu ve fihi ma lam yusafur. <gülüyor> Tekrar ediyorum. Ve ala tefennuni wasfihi bi husnihi yefna'z zamanu ve fihi ma lam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 Şiirleri, kelimeleri, kelamları, sözleri, sohbetleri olsa Bu kadar üstadlar durmadan Hz. Muhammed'in Güzelliğinden bahsetseler Zaman biter de Hz. Muhammed'in güzelliği bitmezdi diyor Rabbim dudaklarımızı eşiğinden ayırma <Gülüyor> Muhterem Konyalı kardeşim ben böyle dua ediyorum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 Buraya da yakışacak söylersem eğer Peygamberimiz-i Şanafımız buyuruyorlar: "İn meddine bede qariban və gariba Hadisin diğer lafında: "El İslamu bede qariban və syyaodu qariba f'tul baalil Dinimiz İslam, garip olarak başlamıştır ve garip olarak dönecektir.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 Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri böyle davete başlayınca Hazreti Hatice validemiz biliyorsunuz Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Sıddık Ekber'den başlıyor. Hazreti Ömer 40. Müslüman, erkeklerden 40. Müslüman Darul Erkam'a Darul Erkama geldiğinde 40. olarak gelmiştir.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 sizin çelik pençenizle yapışacağınız ip, arştan uzanan el hablümetin ilahi. Evet, arştan uzanan ele, Hazreti Kur'an'ın kopmayan kulpuna, Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın nurlu yoluna sımsıkı sarılacaksınız inşaAllahu Teala. Onun için Peygamber Efendimiz Fatuha lil deyince.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 Türkiye'mizde memleketimizde öz vatanımızda neredeyse arşa el uzattırmayacak. Hacı Vehsadı üstadım, Hacı Vehsadı Mustafa Efendi üstadım Aziziye'de e hutbe okuyor. Aziziye'de. Bizim talebelik devremiz minberden böyle diyor.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 gelecek derslerinde o gazeteyi bulduracağım inşallah teala. gençlere haber göndereceğim o gazeteyi bulduracağım muhterem mimiler, ben bugün İslam peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden söz açacağım demiştim muhterem müminler gözümüzü kapadık ama geç de kaldık tabi kusura bakmayın kusura bakmayın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 Hacerül Esmed'in önünde düşünüyor Şakakları çatlarcasına tefekkür ediyor Makamı İbrahim'in gerisini de düşünüyor Altın altın altında düşünüyor ve düşünüyor Ve iç aleminde devamlı olarak Biraz şöyle dile getirilmesi gerekirse düşündüğü bu Zatın için halkettiğin insanoğlunun bu hali ne olacak Yüce Rabbim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 Ahmet, muhterem Müslümanlar. Evet. Ahmed, Mahmud, Muhammed, Mustafa diye üçünü birden söylüyoruz bazen ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed İbni Abdullah. Validesinin adı Amine. Süt annesinin adı Halime. Kardeşlerinin adı efendim. Hakkada ve hak eder. Çocuklarının adı sonradan günü gelince söyleyeceğiz. Kasım, Tahir, Abdullah, İbrahim.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 Kulak veriyor Peygamber Efendimiz ve Mekke-i Mükereme'ye 6 kilometre cebeli Nur'un üzerindeki yar gâr Hıra diyoruz muhterem Müslümanlar. Allah'ın Resulü azını alıyor, gâr Hıra'ya yalnız olarak çekiliyor. O zaman yüksek bina olmadığı için belki de cebeli Nur'un üzerinden Gâr-ı Hıra'dan şöyle dışarıya çıktığı zaman kabe Muazzama'yı olduğu gibi oradan görerek muhterem Müslümanlar. Ya 6 kilometreden nasıl Meram'dan Erenköy'den Konya görünürse rahat rahat Kabe'yi Muazzama'da görünebilir muhterem Müminler. Peygamber Efendimiz Garı Hıra'dalar 6 ay vahiy, rüya halinde Peygamber Efendimiz'e kıvılcımlar atmaya başlıyor muhterem Müminler. Garı Hıra'da 6 ay rüya halinde vahiy gelmeye başlıyor. Buhari Şerifi açınız. Muhterem Müslümanlar, vahiy bahsine bakınız. Şöyle başlıyor. Evvelu ma budi'e bihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min el-vahy er-ruya salihah, er-ruya sadika fe la yara rüya <gülüyor> illa ca'at misl felekh's Ya Rabb. Allah Resulüne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 Bilmem tabiri caiz miyim, bütün fazaili ahlakiyesi ve edebiyle, güzelliğiyle Peygamber Efendimiz aradaki yaş farkına itibar etmediği fazilet örneği müminlerin annesi Hazreti Hatice Validemiz ile 25 yaşında evlenmişti. 15 senelik evlilikleri vardı, Hatice Validemiz tabi biliyorsunuz ilk inanan Müslümanlardan evet muhterem Müslümanlar Peygamber Efendimiz'e Şimdi biraz sonra göreceği söyleyeceğim inşallahutaala. Azık götürüyor Peygamber Efendimize. Garı Hira'da onun haline bakıyor. Onun güzel güzel nurlar içerisinde tefekkür ve düşüncelerini sanki dışarıdan seyrediyor. Ne olacağını bazen merak ediyor amcezadesi Velacatübnü Nevfel. Mekke-i Mükerreme'nin en alim adamı, kütübü salifeyi, geçmiş kitapları, peygamberlere inen kitapları okuyan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 Miraç gecesinde Ra'ytü Cibril inde sidrati aleyhi sittü minâ sittü meeti cenâhin Sidre-i Cebrail'i gördüm Miraç gecesinde sidreyi i üzerinde altı yüz kanadı vardı diyor. <gülüyor> Cenab-ı Cebrail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 bir mümin evladına Allah demeyi, Resulullah demeyi öğretmek cinayetti. Yakalarlar cürmü meşhut halinde emniyete sevk ederlerdi bunu öğretenleri. Kayısılı burun tabir edilir Karaman yolun şu virajda. Silleli hoca vardı. İçinizde yaşlı olanlar bilirler muhterem Silleli hoca vardı. Evet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 ...dışarıda hoparlörümde konuşuyorsa tabi... ...onlardan biri... ...onlardan biri oradan geçiyor falan... ...homurdanarak geçiyor... ...ya hiç sormayın... ...İslamcı genç... ...haberin var değil mi... ...homurdanarak geçiyor... ...ya diyor 20. asır diyor... ...herkes fezaya çıkıyor diyor... ...atom devri, lazer, lazer devri diyor...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 oğlum Abdurrahman'a ve onun yaşındakilere öyle diyorum. Bugün sizlere kalmasın biz de görelim inşallah diyorum. <gülüyor> Modern önüler bu bakımdan 48 senedir kürsüde cemaatıma hep ümit verdim. Hiç ya işten yana kaçmadım. Yani bu iş olmaz demedim. Ya olacak ya olacak o güzel gün gelecek inşallah. Evet evet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 فَقَالَ اَنْبِعُونِي بِاَسْمَٓا اُحْهَا اُلَا۪ينَ كُتُمْ صَادِقِينَ Muhterem Bidayette, Ey benim meleklerim, Arz üzerinde bir er, bir insan, Zatıma bir halife yaratacağım. Ne dersiniz? Melekler biraz buruştular. Kendilerine göre tabiri caizse. Biraz kekremsi bir tavır takındılar. قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا بَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا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 bir işi yapacağında sahabenle istişare et. Ve izâ azemte fetevekkel Allah Bir şey azmettin mi artık Allah'a teslim ol ve tevekkül et, itimat et. Sonunu Allah'ı yaratır ve lütfeder inşallah. Melekler böyle kan dökücü, can yakıcı beşeri mi halk edeceksin? Diye verdiler. Ben sizin bilmediğinizi biliyorum ey meleklerim.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 Günümden sabahı haşla kadar bütün kainatın ilimlerini Cenab-ı Hak bana verdi buyuruyorlar. Mevla verdim dedi mi? Mani yok. Resulü Zişan Efendimizin zaman zaman sohbetlerde duasını talim ederim kardeşlerime. Bazen gençlere yazdırdığım da olmuştur. Sabah ve akşam Peygamber Efendimizin okuduğu bu duayı ezberlen mümin kardeşim. Allahümme la mani lima atayit ve la muti'e lima menat ve la radde lima gazayit ve la yenfe'u zelceddi min kelced tamam mı gençler bilhassa sizler mutlaka ezberleyeceksiniz Allahümme la mani lima atayt. Rabbim sen bir şeyi verdin mi kimse mani olamaz <gülüyor> bir çeşmeyi sen kapattın mı kimse açamaz bir kazayı sen mukadder kıldın mı kimse reddedemez evet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 Gemiyi deli vermesi, çocuğu katledi vermesi, yıkılmak üzere olan duvarı doğrulttu vermesi ve üç seferinde de Musa Aleyhisselam, ya yanlış yaptın diyor, bu senin yaptığın doğru değil diyor. Musa, ya Musa, sen hani sabredecektin, itiraz etmeyecektin. Üçüncüsünde, kalleh beyni o beynik. Ya Musa, artık senin için bin tane hikmet hazırlamıştım, en baştaki üç tanesine sabre demedin, ayrılacağız, çare yok diyor. Velayetin cilveleri <gülüyor> Hacı Bey-i saad Hocamı Gene rahmetle iade ediyorum Kürsüde böyle bir şeyi söyledi mi Konya radyolarından Birinde Hacı bey Hocamızın Saat 9'u 20 geçeden Herhalde 10'a kadar Hacı bey Hocamızın Sohbetini veriyor Konya radyolarından biri Geçenlerde kulağıma geldi Koca kutup konuşuyor işte o günkü sohbetlerinden bant kayıt edenleri veriyorlar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 Ma bir karin bu? Bir daha sıktılar böyle. Hatta hasale minyal cehpt. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bayağı taatımız zorladı. Kardeşim cebrail beni üç defa böyle sıktı, bıraktı. İkra ya Muhammed, oku ya Muhammed dedi. Ve sonra Hazreti Kur'an'ın ilk ayetleri. Kapı caminin kürsisinden.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 altı bin 666 ayeti ilahiye 600 sayfeli Kur'an-ı Azim'in ilk ayetleri böyle başlıyor estağfirullah ikra bismi rabbikellezî halak halakal insâne min alak İkra, ve rabbükel ekremullezî alleme bil kalem alleme'l insâne mâlem yâlem beş ay celiyle ve kapı caminin muhterem müminleri İman dolu insanlar, Hazreti Muhammed'in ümmeti. Size söylüyorum, size söylüyorum, Kur'an-ı Kerim'in 6 bin küsür ayatının ilki, ilk kelimesi oku diye başlıyor. Oku. İslamiyet cemiyetleri cahil mi bırakır? Pu senin suratına. Ya ya, 1400 küsür sever, qarihre ve Kur'an-ı Kerim'in ilk kelimesi ilk ayetleri İkra oku. Bismirabbike'l-ladhi halak O Allah ki beşeriyeti, insanlığı ve bütün mahluka, mahlukatı yoktan yarattı. Yaratıcı Allah'ın ismiyle, adıyla oku. Halakal <gülüyor> insane min alak insan oğlunu uyuşmuş kan evvela beni sonra kan muhteremüsumalar sonra et sonra içerisinde kemikler sonra inşainehu halkan sonra cenab-ı hak orada o vücudu o kudret fırçasıyla tersim eden meleğe sen çekil ey meleğim diyor onu çekiyor ve nefhatu fihi min ruhi kendi kutsi ruhundan ruh nefhe ederek ademi ediyor diyor muhteremmiler yani rahmi materdeki insan ruh nefkediyor ediyor ve rahmi materde yavrucağız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 akibeti hayatımızda gülerek ölmek için bugünden hazırlıklı varmayı nasip etsin Rabbimiz. Halakal insane min halaq min aleq buu'dan sonra Cenab-ı Hak ikra ve rabbukel ekramul lazii allama bil kalem dikkat buyurunuz. Oku o en kerim olan Rabbi'yi adıyla oku ki allama insane ma lem insana bilmediğini kalemle öğretti diyor.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 Peygamber Efendimiz'in hatırı için beni bağışlarsınız olmaz mı Müslümanlar? Bir iki dakika. Öyle diyor. Osmanlı şairi, Garı Hıra'da Cebrail'den vahiy teleki eden Nebi Zişan'a böyle sesleniyor. Gubarı payine almam cihanı ya Resulallah. Değişmem heft asumanı. Değişme, mu mu'yina heft asumanı ya Rasulallah'' ''Duyunca makdemi teşrif-i madem pakinden'' ''Değiştiği habbeye bağı cinanı ya Rasulallah'' Bak bak Osmanlı şairimiz ne diyor bak Delikanlı kardeşim mümin kardeşim Allah Rasulü için Osmanlı şairimiz ne diyor bak ''Ayağın tozuna'' ayağın tozuna karşılık dünyayı cihanı almam ya Resulallah yani bir yere sen ayak bastın da mübarek ayağın değdiği tozlar varsa var ya şöyle avucumu içerisine onu alsam sürme diye gözüme çeksem o tozun karşılığında bana bütün ecram ile kainatı verseler vallahi değişmem ya Resulallah değişmem muhina heft asumanı ya Resulallah. bir kılına sakalıyın bir teline yedi kat gökleri sırtve-i müntehasıyla verseler almam ve değişmem ya Resulallah duyunca makdemi teşrifin Adem sulb pakinden duyunca makdemi teşrifin Adem sulb pakinden değiştiği habbeye bağlı cinanı ya Resulallah Hazreti Adem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 harem-i şerifte aldığım zevki alıyorum bu kürsüyü de Kabe'nin karşısında konur, konuşurken aldığım feyzi bu kürsüde de aynen Cenab-ı Hak lütfediyor biraz da aklınızın dışı bir şey söyleyeyim Ladik Laca Hamedamız yedilerdendi biliyorsunuz ebdaldendi öyle derdi Türkiye'de iki camii büyük evliya büyük veliler Türkiye'de iki camiyi hiç unutmazlar feyyaz muhabbetlerdir derler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 ''Akıl, yar ve yaverimiz mükellefiyetin sırrıdır.'' diyor. ''Aşk alemine geldi mi çamura gömülmüş eşeğe benzer.'' ''Devindikçe batar.'' diyor. ''Aşk alemine geldi mi?'' Feritkam, feritkam dini felsefeli esaslar, Diyanetin baskılarından Feritkan merhum. Kemal Edit Bey'in üstadı Feritkan merhum öyle diyor. Bu akıl denen iblis diyor, ''Meğer ki vahiyle ışıklana.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 Hafızalettin kardeşim zaten huttede de birkaç defa söyledi. Ben de bir defa söyleyeyim de kapı caminin yardımında, tamirinde bizlerimle bir el emeğimiz, bir şeyimiz bulunsun dedim. Onun için ben geçen sefer İmam dedi, yaptığım gibi Rabbi Zülcelal'i muhafaza bursun gösterişten esirgesin. Kendi rızgımdan ayırarak 5 milyon kapı caminin tamirine veriyorum. Ve kardeşlerimden de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 la olur ya. Ecdadımız böyle demiş. Binâle biz mabedimize bakacağız. Bu çürümekten, tahriyetten haraptan kurtulacak inşallah. Böyle kapı caminin feyzu bereketi, bıraktığımız evlatlar ve torunlarımızın da irşadıyla kıyamet sabahına kadar, sabahına kadar nur içerisinde devam edecek inşallahü teala. Sallu <Sessizlik> Bu, ala resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasülü kelimeyi tayyibeyi münceyi mübarekesiyle çene kapamalar nasibi mukadder eyleye hakka, hak bilip hakka itiba batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine mevla cünnemizi ilhak eyleye şeriatı garrayi Muhammedi Mustafaviye temessük ve ittibalarımızı yevmen fevma müzdad eyleye bize ve bütün din kardeşlerimize ve Cennet nimet ve aksal gayemiz olan Cemali İlahiyyesi ile iltifat ve ikram ile Subhan Rabbika Rabbil Izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin ve elhamdülillahi rabbil alamin El Fatiha